Ne demek ihtilas? Kim söyleyecek? Ha. Çekip almadır. Yahtalisuhu şeytanu min salati'l abdi. Şeytan kulun namazından çekip alır. Illa anca en yekuna Bu bir <gülüyor> ihtiyaç olduğundan dolayı olursa fare ve asebihi onda bir ves yoktur. Keme fi halatil havfi korku haletinde olduğu gibi, o kene, o kene diğara din sahihin ya da sahih bir amaç için olduğu e, olduğu için, peyn istedara bir cemiyi bedeni, bedenin tümüyle dönür dönerse, o isted, o istedbara, istedbara ya da e, kâbeden e, dönerse, bir gayri hal eti korku haletinin etinin dışında vataret salatuhu onun namazı batıl olur. E el yönelmeyi kıbleye yönelmeyi özürsüz terk ettiği için namazı batıl olmuş olur. Katabe yine bir da bununla açıkça çıktı ki ennel iltifata muakkati iltifat fi salati namazda fi halatil hafi korku haletinde bi onda bir ves yoktur li nezalike, çünkü bu min daruriyyati min savaşın <gülüyor> zaruretlerindendir. eğer kana fi korku ha haletinin dışında olursa peymi kana bi vasadri göğsü e, ve e, yüzü ve göğsüyle e, olursa fakat dune bakiyyeti bedeni ya da kalan bedenleriyle e, olursa feinkâne bil vecihi ve fakat şayet göğsüyle ve yüzüyle dönerse dune bakiyyeti bedeni bedenin kalan kısımları ile dönmezse feinkâne hacetin eğer bir ihtiyaçtan dolayısa bunda bir beys yoktur ve in kana li er bir hacip ihtiyacın dışında ise ba huwa o kebih görülmüştür ve in kana bedeni bedeninin tümüyle ise batil salatuh namazı batıl olur. Şimdi <gülüyor> normalde e, öncelikle mesela diyoruz ki namazda keri görülenler baba. Öyle mi? E, selef ile halefin kitaplarını okurken kerih kelimesi birbirinden farklı manalara geliyor. Normalde sonradan gelen alimler bir şeye kerih dedikleri zaman buradan kasıtları ney? Buradan kasıtları haram olmayan e, lakin şeriatın nehyetmiş olduğu şeyler. Yani kerihe nasıl mesela usulcüler mekruha nasıl tanım yapmışlar? Yapıldığı zaman insanın günah almadığı şeylerdir demişler. Tamam Yapıldığı zaman insanın şeriatın nehyetmiş olduğu, lakin yapıldığı zaman insanın günah almadığı şeylerdir demişler. Yani ee, lakin se -halef şey, selef ulemasına gelince, selef ulemasında kerih demek, ben bir şeyi kerih görüyorum veya kerihtir demek, burada mutlaka tetkike gitmek lazım. Çünkü selef genelde haram olanlara da kerih demişler. Tamam Mesela biz selefin kitaplarına baktığımız zaman, Haramlar için şu tip ibareleri bulabiliyoruz çok rahat bir şekilde özellikle mezep imamlarının sözlerinde ekrahuhaza ben bunu kerik görüyorum veya la uhi buhada ben bunu sevmiyorum mesela niye çünkü Allah Azze ve Celle ayet kelimesinde valla takulu lima tasifu el sinatukumul kethibaha halalun ve haza haramun ltaftaru ala Allahi kethib dilinizin her döndüğüne haramdır diyepte de Allah Azze ve Celle ye, yalan yere iftira etmeyin dediği için Selef uleması bir şeylere haram derken biraz durmuşlar. Yani böyle çok kolay bir şekilde haram lafızını etlak etmemişler. Sebebi de bu ayet kelime. Yani bu ayet kelimedeki korkudan ötürü. Onun için ne yapmışlar? Buna benzer lafızlar kullanmışlar. Yani ekrahu demişler, la uhibbu bu demişler mesela vesaire. O sebepten ötürü yani sonradan gelen alimlerin kerih lafızını kullanmasıyla selef ulemasının kerih lafzını kullanması arasında fark olduğunu ne yapacağız? Fark olduğunu bileceğiz. E bunu bilmeyen mesela veya bu ayrıma gitmeyen çoğu insan özellikle mezheb imamlarının e, naz kılınan rivayetlerinde kerih dedikleri veya ekrahu dedikleri şeylere mekruh demişlerdir. Oysa onların kastetmiş olduğu nedir? Onların kastetmiş olduğu haramdır. Sadece haram lafzını ıtlak etmemişlerdir. Tekrar söyleyelim. Muteakhirin ulemanın yanında mekruhun manası ne demektir? Mekruhun manası nedir? Terk edenin sevap alacağı, lakin yapanın günah kazanmayacağı. Tamam? Tabi bu genel tanım. Yani yoksa bu mezhepler kendilerine göre işte mekruhu mesela e, Hanefiler iki Hanifiler iki kısma ayırmışlar. Harama yakın olan mekruh, tenzihi olan mekruh vesaire farklı yorumlar yapmışlar. Bu genel yani cumhurun yanında kabul göreni söyledim sadece. Çünkü mevzu usulü bir mevzu. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki biz burada kerih denilmiş olduğumuz zaman bu kitaptaki kerihler neyi kastediyoruz? Halep ulemasının yanındaki mekruhları kastediyoruz. Tamam Şimdi e, namazda dönmek. Namazda dönmenin farklı farklı halleri var. Mesela diyelim ki bir insan korku halinde, savaştayken nam yönünü bütün bedeniyle veya bir kısmını dönerse ne olur? Namazına bir zarar vermez. Neden? Çünkü bu zarurettir ve zaruretler ne yapar? Zaruretler mahzur olan şeyleri, yasak olan şeyleri mübah kılar. Demiştik Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki: fein in khiftum far-ricalan şayet eğer korkarsanız yaya veya binici olarak namazlarınızı kılınız." İbn Ömer nasıl tefsir ediyordu bu ayet-i kerimeyi? Diyordu ki: Kıbleye dönerek veya da arkanızı dönerek yani tam ters bir şekilde namazınızı kılınız. Demek ki korku halinde kişinin ee, namazlarını illa kıbleye dönüp kılacak diye bir şey yok. Veyahut da düşman geliyor diye kafasını dönüp bakabilir veya arkasını dönüp ne yapabilir? Arkasını dönüp bakabilir ve bunun namaza vermiş olduğu bir zarar yoktur. İki, ihtiyaç halinde kişinin dönüp ne yapması? Namazında sağa sola dönmesi. Şimdi e, biliyorsunuz e, Peygamber Aleyhissalatu vesselam hastalandığı zaman e, daha önce de namazda ayakta durma oturma ile ilgili anlatırken söylemiştik. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hastalandığı zaman namazını oturarak kıldırıyordu cemaate. Birinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam sahabe diyor ki arkasına döndü ve baktı ki bizler ayaktayız. Eliyle bize işaret etti. Feşara ileyena en Bize dedi ki oturun. Çünkü siz neredeyse Farsların ve Rumların veyahut da Acemlerin krallarının yanında yaptığını yapacaksınız diye imam oturarak namaz kıldığında siz de oturarak namaz kılınız, imam ayakta namaz kıldığında siz de ayakta namaz kılınız diyerekten Peygamber Aleyhissalatu vesselam onları uyarıyor. Burada peygamberimiz ne yapıyor Aleyhissalatu vesselam? Nasıl onların ayakta olduğunu fark ediyor? Arkasına dönerek. Öyle değil mi? Demek ki bu namazı bozmaz. Herkese yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hastalığında bu birinci rivayeti İmam Müslim rivayet ediyor. Ee, Ebu Bekir radıyallahu anh insanlara namaz kıldırıyordu. Öyle değil mi? Bir gün Peygamber aleyhissalâtu vesselâm perdeyi aralıyor. Kendini iyi hissettiği için o da namaza geliyor. Namaza gelince tabi Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamberimizin imam olarak geldiğini fark etmiyor. Fark etmediği için de namaza devam ediyor. Tabi insanlar normalde Ebu Bekir şayet Peygamberin geldiğini fark etse Mümkün değil insanlara imamlık yaptırması peygamberimizin olduğu yerde. Bunu bildikleri için kendilerince bazı işaretler veriyorlar Hazreti Ebubekir'e. Hazreti Ebubekir de en sonunda dönüp bakıyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı görünce zaten geriye çekiliyor. Peygamberimizi ön tarafa alıyor. Bunlar hepsi neyi gösterir? Bunlar hepsi insanın ihtiyaç halinde, ihtiyaç hissettiğinde, bakması gerekli olan yerlerde sağına, soluna veya da arkasına bakmasının namaza zarar vermediğini gösterir. Tamam Bu ikinci hal. Üçüncü hal, hiçbir sebep yokken, insanın sağına soluna dönüp ne yapması? İnsanın sağına soluna dönüp bakması. Birinci hal neydi? Korku haliydi. İkinci hal, ihtiyaç haliydi. Onu söyledik. Üçüncü hal, hiçbir şey yok. Ee, sebep yok. İnsan sağına soluna mesela diyelim dönüp bakıyor. Burada Hz. Ayşe annemiz diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselama su ile anil iltifati salah namazda dönmenin hükmü peygamberimize soruldu, dedi ki هو ihtilasun yakhtelisuhu şeytanu min salatil abdi o şeytanın kulun namazından çekip aldığı, çaldığı nedir? çaldığı şeydir. Biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki bu şeriatın güzel karşılamış olduğu bir şey değildir. Şeytanın insanın namazından çekip aldığı bir şeydir. Öyleyse ne diyeceğiz? İmam Bukhari'deki bu hadise dayanaraktan ihtiyaç olmaksızın insanın sağa sola bakması şeytandandır ve bu da nedir? Bu da mekruh Dur. Tamam. Dördüncü hal ne? Dördüncü hal ise insanın özür olmaksızın bütün bedeniyle dönmesi. Mesela bu üçüncü hal diye anlattığımız ne? Kafasıyla sağa döndü diyelim. Kafasıyla sola döndü diyelim bu. Bir de bütün bedeniyle insanın dönmesi yani hem göğsüyle hem kafasıyla hem ayaklarıyla dönmesi. Bu namazı batıl kılar. Neden? Bir rüknü özürsüz bir şekilde veyahut da bir şartı özürsüz bir şekilde terk ettiği için. Öyle mi? Mesela diyelim namazın şartları neydi? Namazın dışında olup da namazın olmazsa olmazlarıydı. Öyle mi? Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi kıbleye dönmek, bir tanesi abdest almak vesaire. Nasıl ki bir adam namazın içinde abdestini bozduğu anda o namaz bozulmuştur. Öyle mi? Kıbleye dönmek de namazın şartlarından biri değil mi? Özürsüz bir şekilde bütün bedeniyle dönen adam namazın şartlarından bir tanesini yapmıştır. Namazın şartlarından bir tanesini terk etmiştir. Tamam mı? Namazın şartlarından birini terk ettiği için de namazı batıldır. Evet, devam edelim. Wayqrahu fi salati namazda kerih görülür. Rafu basarihi ila sema'i. Gözü gökyüzüne kaldırmak kerih görülür. Fakat ankara inkar etti. İnkar etti. Burada inkar etti ne demek? Karşı çıktı. Öyle değil mi? Alamen yaq azalike bunu yapan kişiye taqale dedi ki ma ma ma balu aqvam. Ma balu akvâ kavimlere ne oluyor ki yerfa'ûna gözlerini kaldırıyorlar ile gökyüzüne fî namazlarında peştet de peştet bununla birlikte sözü şiddetlendi hatta kâre takit ki le ''An buna son vermek mi istiyorlar? ''Leyyentehunne an ذalike'' ''Ya buna son verecekler'' ''Ev letukhtafenne efsâruhum'' ''Veyahut da ne olacak?'' ''Veyahut da Allah onların gözlerini onlardan alacak'' Tamam. ''Khatafe'' ne demek? ''Khatafe'' ''Khatafe'' ''Birini kaçırmak'' öyle değil mi? ''Almak'' ''götürmek'' mesela Allah Teala onların gözlerini onlardan ne yapacaktır? Onlardan süratli bir şekilde alacaktır. Şimdi devam et okuyalım. Nazarul as geçti ki bakışının olması gerektiği geçti. Nereye geçti? yaptığı yere lara yang bari gerekmez de hu ona en yusen en yusriha en yusriha e, gözünü dikmesi en yusriha gezdirmesi yani gözünü döndürmesi döndürmesi <gülüyor> fi ma amâmehu, e, önünde olan minel e, cudurani duvarlardan van nukushi nakışlardan kitaplardan وَنَحْبِ ذَٰلِكَ ve buna benzer şeylerden <gülüyor> e, ç, e, ç, e, ç, gezdirmesi e, gerekmez. لِيَنَّ ذَٰلِكَ Çünkü bu يُشْغِلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ O'nun namazında meşgul eder. Şimdi bu sarraha ne demek? Sarraha salmak demek. Öyle değil mi? Yani gözünü salması, böyle gözünün gezeceği şekilde onu böyle salması sağa sola. Bu ne değildir? Bu mekruhtur. Şimdi normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazının sıfatını bize anlatan sahabeler, Peygamberimizin namazında iken e, her zaman secde yerine baktığını bize söylüyorlar. Öyle değil mi? Peygamber namazda iki yere bakardı. Bir normal halinde namaz halinde teşeüd dışında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam secde ettiği yere bakardı. İki teşeüd halinde ise oynatmış olduğu kendisiyle dua etmiş olduğu parmağına bakardı. Yani gözüyle parmağını takip ederdi. Tamam? Bunun dışında Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir yere bakmazdı. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bakışını kendine çekecek olan bütün e, alet ve edevatları da namaz kıldığı yerden kaldırırdı. Mesela Ayşe annemiz diyor ki benim duvar bir bez parçam vardı diyor. Onunla duvara örtmüştüm. Duvara bir örtü asmış. Peygamber Aleyhissalatu vesselam geldi bana dedi ki Ameti anni kıramaki. Hatta fâinhu elhetni an salati. Bu şeyini benden al götür, bu benden gider, bu senin bes parçanı. Çünkü o benim namazımda meşgul etti diye. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın önünde olduğu için namazda gözü ona takılmış, dikkatini çekmiş ve namazını şey etmiş. Ee, namazında onu alıkoymuş. Neden alıkoymuş? Koşudan alıkoymuş. Öyle mi? Yine Peygamberimize bir elbise hediye ediliyor. O elbisenin üzerinde de bazı çizgiler var. Namazı o elbiseyle kıldıktan sonra bunu götürün diyor Ebu Ucuheyme verin bana bunun yerine şu kumaştan bir elbise göndersin. Çünkü namazda beni meşgul etti diye. Yani bir elbise hediye edilmiş. Elbisenin üzerinde de çizgiler var. Götürün bunu bu diye başka bir kumaşla bunu değiştirin. Onu bana getirin diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam elbiseyi geri gönderiyor. Şimdi bu genel olarak Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın namazdaki ne sünneti? Yani ne? Gözünü dikkatini çekecek, namazda huşusunu bozacak, gerek kendi üzerinde olsun, gerek mekanda olsun, gerek kıblesinde olsun. Bir şey olduğu zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam bunları ne yapardı? Bunları izale ederdi. Gök yüzüne bakmak da aynı şeydir. Öyle mi? Gök yüzüne bakan bir insanın gökyüzünde dikkatini dağıtacak, huşusunu bozacak birçok şey var. birçok cisim var. İşte kuş uçuyor, işte vesaire gökyüzündeki gökyüzünün kendi cisimleri var. Ee, falan. Ondan dolayı peygamber aleyhisselam bunu nehy ediyor. Nehy ettikten sonra da artık o kadar kızıyor ki ve diyor ki en sonunda leyentehunna an zareke veya la tuhtafun absaruhum ya bundan vazgeçerler veya da Allah azze ve celle onların gözlerini onlardan çekip alır. Ondan dolayı nedir? Namazda kerih olan şeylerden bir tanesi özel olarak semaya bakmaktır. Genel olarak da insanın dikkatini dağıtacak herhangi bir şeye ne yapmaktır? Herhangi bir şeye bakmaktır. Hatta bu sebepten ötürü biliyorsunuz Peygamberimiz mescitlerin süslenmesini yasaklamıştır. Öyle mi? Mescitlerin süslenmesi, süslenen mescitlerle insanların övünmesini kıyametin alametlerinden saymıştır. Aleyhisselatu vesselam ve belki tarihteki en sade mağbed Peygamber Efendimiz'e selamın inşa etmiş olduğu İslam'ın merkezi, İslam devletinin merkezi olan Medine'deki Mescid-i Nebevi'ydi. Öyle değil mi? Lakin bugün insanlar peygamberimizin bu sünnetini tam tersine çevirmişler. Mescitler veyahut da mescit demeyelim. Gerçi şu anda çok mescit de yok. Daha ziyade şey diyelim. Namaz devlet daireleri, namaz kılmaya tahsis edilen devlet dairelerinde genelde duvarlara yazılan yazılar veyahut da yapılan süsler, hatlar vesaire sanki her şey bu hadise muhalefet etmek için yapılmış. Tavanlar, lambalar, ahizeler, duvarlar, yazılar, mihraplar, minberler. Sanki özellikle birileri Peygamber Peygamber'in bu hadisine muhalefet etmek için bunları yapmışlar. Bu da namazın nelerindendir? Mekruhlarındandır. Huşudan insanı alıkoyduğu için. Evet. وَيُقْرَهُ فِي صَلَاتِهِ Namazlar kendi görülür. تَعْمِيدُ عَيْنَيْهِ iki gözünü kapatması ve gayri hacetin ihtiyaç olmaksızın iki gözünü kapatması namazda kehir görülür. Diyemme zâlike çünkü bu min yahud Yahudi Yahudilerin e, fiilindendir. Ve imkâne ve imkâneb tağmîdu li hacetin eğer göz, de, gözü kapatmak bir ihtiyaçtan dolayı olursa ke'en yekûne amâmehû önünde tam oku düzgün oku kem yekuna olması gibi ememuhu önünde ma yuhawbishu alayhi onu ma yuhawishu cümle bitmedi daha ma yuhawishu alayhi salatuhu onun namazını karıştıracak kafasını karıştıracak bir şey olursa onun önünde kezzaharifi ve tazwiqi fela yukrahu igmadu aynayhi anhu önünde süs eşyaları gibi şeyler olursa ve bunlar da onun namazını tehviş ederse yani kafasını karıştırırsa o zaman nedir fela yukrahu igmadu aynayhi anhu gözünü ondan kapatması mekruh olmaz. Haza makna ma zekerehu İbnü'l-Kayyim. Bu İbn-i zikretmiş olduğu manadır. Rahimahullah. Şimdi normalde namazda gözleri kapatmayla ilgili İbn-i Cevziye Zad-ül bir bölüm açıyor. Diyor ki normalde namazda gözleri kapatmak Peygamberimizin sünnetlerinden değildir. Niye? Diyor ki çünkü biz genel hadislerin mecmuuna baktığımız zaman Peygamberimizin göz, namazda gözlerini kapatmadığını Bilakis namazdayken, gözlerinin açık olduğunu görüyoruz. Mesela örneğin, işte bu e, zikretmiş olduğumuz Ayşe annemizin hadisiyle o elbisesini gönderdi demiş olduğumuz iki tane hadis. i̇bn Kayyim diyor, şayet Peygamberimiz namazda gözlerini kapatmış olsaydı, gözünün önündeki Hz. Ayşe'nin bez parçası onun namazından alıkoymaz veya üzerindeki elbise onun namazından alıkoymazdı. Demek ki biz Peygamberimiz'in meşgul ettiğine göre Demek ki biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki biz buradan peygamberimizin gözlerinin açık olduğunu anlıyoruz. Ve ayet peygamberimize biri namazdayken selam verdiği zaman peygamberimiz ona nasıl karşılık verdi? Eliyle karşılık verdi. Öyle mi? "Ve aleyküm selam" demezdi. Çünkü namazda ilk, ilk zamanlarda konuşmak serbestti. Lakin daha sonra Allah azze ve celle namazda konuşmayı yasakladı. Namazda konuşmak yasaklandıktan sonra peygamberimize selam verenlere Peygamber eliyle ne yapardı? Eliyle işaret ederdi. Bu ve benzeri, mesela işte diyor Peygamber namazdayken diyor ki ben cenneti gördüm misal. Veyahut da ben cehennemi gördüm mesela Kur'an okurken. Şayet diyor gözleri kapalı olmuş olsaydı bunların olması mümkün değildi. Yani bu hadislere dayanaraktan Peygamberimizin normalde namazda gözlerinin açık olduğunu ve gözlerini kapatmadığını söylüyor. Ve diyor ki fukaha burada iki kısma ayrıldı. Bir kısım fukaha, İmam Ahmet de bunlara dahil, namazda gözleri kapatmak kerihtir dedi. Sebep olarak da bu Yahudilerin fiillerindendir dediler. Biz normalde kafirlere, Yahudilere, Hristiyanlara her konuda muhalefet etmekle emrolunmuş ve onlara benzememekle emrolunmuşuz. Eğer onlar ibadetlerinde gözlerini kapatıyorlarsa zaten bizim gözlerimizi kapatmamamız lazım diyerekten Yahudi fiilidir. E, den yola çıkaraktan namazda gözler kapatılmaz demişlerdir. Bir grup ulema da bu mübahtır demişlerdir. Çünkü bu insanda namazda huşusunu arttırır ve huşu da namazda matluptur. Ondan dolayı bu mübahtır demişlerdir. Yani mübah diyenler farklı bir noktayı esas alıp mübah demişler. Mekruh diyenler farklı bir noktayı esas alıp mekruh demişler. İbn-i diyor tahkik yani hani son söz olarak söylenmesi gereken veya görüşlerin arasındaki en tercih edilmesi gereken görüş nedir? Şayet eğer insanın gözü açıkken insan huşuyu koruyabiliyorsa evlâ olan, peygamberin sünneti olduğu için gözü açık bir şekilde namaz kılmaktır. Yok eğer diyelim gözün açılması insanın huşusuna engel oluyorsa, hâseten İnsanın gözünün önünde, insanın namazdan alıkoyacak süs eşyaları, yazılar vesaire bu tip şeyler varsa o zaman gözü kapatmak evladır. Anlaşıldı mı? Burada İbn-i zikretmiş olduğu mana da budur dedi. i̇bn Kayyım'ın sözü bu. Yani ben tabi mana zikretmiş oldum. Zâdülma'atta i̇bn Kayyım böyle diyor. Evet. Oturmada if'a yapması bu var o en yefrişe yaymasıdır açmasıdır kademeyi iki ayağını yefrişe yaymasıdır değil mi yaymasıdır kademeyi iki ve vayeti bisale akibeyhi ve e, dirsekle topuklarına oturmasıdır. Ya hmm. koulihi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimizin sözünden dolayı yedi ayağa faatı başı başlıka kaldırdığımız <gülüyor> zaman minnet mine, mine sucuudi namaz ıı, secdede fera tak tak i ifa ıı, yapma Kema يقع كلب Köpeğin ıı, ifa yapması gibi ifa yapma Hı. <gülüyor> Ravahu İbn Mace, ıı, İbn, Mace ıı, İbn Mace onu rivayet etti ve ma جاء بمعناه من الأحاديث ve onun arasında gelen hadisleri. Evet. Biz ne demiştik geçen dersimizde? Biz demiştik ki normalde ''iqa'' demiş olduğumuz şeyle ilgili iki tip rivayet var. Bunlardan birincisi İmam Müslim'in rivayet ettiği Taus yani i̇bn Abbas'ın talebelerinden biri. i̇bn Abbas'a ''iqa'' cefadır dediği zaman i̇bn Abbas ona ''bel sünnetu nebiyyike'' ''bilaki senin peygamberinin sünnetidir'' diye itiraz ediyor, öyle mi? Bu birincisi. ikinci rivayetler işte işte önümüzde olduğu gibi fala tu kai kema yaqil kelbu. Köpeğin iqaa yaptığı gibi iqaa yapma. Ve yut neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani'l iqaa'i. Peygamberimiz iqaa'yi nehyetti diyor sahabe. demiştik ki normalde e, burada ikinci bir iqaa'yi nehyediyor. Bir de İbn Abbas ikanın peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünneti olduğunu söylüyor. Demiştik bunun sebebi ikaya yapılan tefsirler. Eğer biz ikaya iki ayağı dikip topukların üzerinde oturmaktır dersek bu ikâ İbn Abbas'ın tefsir etmiş olduğu ikâ. Öyle mi? Yok eğer köpek ikası dersek köpek yakası böyle değil. Şeyh'in burada söylemiş olduğu şey hata. Öyle değil mi? Çünkü köpek topuklarının üzerine oturması. Köpek ne yapar? İki ayağını diker, kalsasının üzerine oturur. Öyle mi? Ha bu iqa'ya gelince bu iqa hadislerde nehyedilmiştir. Yani bu oturuş şekli zaten yasaktır. Neden? İnsanın genel itibariyle hayvanlara benzemesi de şeriatta ne yapılmıştır? Nehyedilmiştir. Öyle mi? Ondan ötürü de hele özellikle de namazda yani namaz fiillerinde hayvanlara benzemek özellikle ne yapılmıştır özellikle nehyedilmiştir. edilmiştir o sebepten dolayı ne diyeceğiz ik'ın iki tefsiri var bir tefsiri bazen yapılması sünnettir bir tefsiri ise peygamber aleyatuü vesselam'ın neh olduğu köpek oturuşu demiş olduğumuz köpek oturuşudur bu da zaten nedir bu da zaten yasaktır tamam evethumazlah görülür ensten de dayanması ile en yesten dayanması ile duvara ve nehvi hâlel ve buna benzer e, şeylere kıyam halinde dayanması illa min hacetin ancak bir ihtiyacın dışında liennehu çünkü yuzilu meşekkatel-kıyâmi ayakta durmanın e, mesaketinik gideriyor. Peyin Yok. Ama... Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki ve yukru fi salati namazda mekruhtur en yesteni de ila cidarin duvara yaslanması veya ona benzer bir şey hal-i kıyamı kıyam halinde. İlla min hacedin. Ancak ihtiyaç olursa bu müstesna. Li ennehu bu haceti açıklamıyor ha. Li ennehu çünkü ne? Çünkü namazda bir yere yaslanmak ihtiyaç olmaksızın yani durduk yere bir yere yaslanmak yuzilu meşakkatel kıyami. Ne yapar? Kıyamda kıyamın meşakkatini izale eder. Yani normalde ayakta durmanın bir meşakkatatı vardır. Allah bunu bu şekilde bizden istemiştir. Bir yere yaslanmak bu meşakkatı ne yapar? İzale eder. Fe in li hacetin kemeradin ve nahvihi Eğer bir ihtiyaçtan dolayı yaparsa hastalık ve benzeri fe bese. Bunda bir beis yoktur. Biz hatırlıyorsanız demiştik ki namazda ayakta durmak, farz namazlarda namazın hükümlerindendir. Yani olmazsa olmazlarındandır. Eğer bir insan namazda kıyam ismini zail edecek kadar veya kıyam ismini izale edecek şekilde bir yere yaslanırsa ki bazı âlimler buna bir hat getirmişlerdir yani o yaslandığı şeyi çektiğinde yere düşecek şekilde ona yaslanmışsa kendisi sadece suret olarak ayakta ayakta. Lakin aslında ayakta değil. Öyle bir yaslanmış ki bütün ağırlığını şeye vermiş. Bütün ağırlığını e, mesela yaslandığı duvara vermiş. Hani duvarı çeksen adam yıkılacak yani. O kadar e, duvar onun üzerinde etkiliyor onun ayakta durmasında. Bu ihtiyaç olmaksızın yapılırsa bu namazı bozar. Neden? Çünkü kıyam rüknüne münafi olduğundan ötürü. Yok ama insan çekildiği zaman düşmeyecek kadar sırf destek almak için e, bir yere yaslanırsa veyahut da bir yere sırtını dayarsa bu da ne olur? Bu da mekruh olur. Neden? Kıyama münafi olduğu için. Çünkü kıyam ne değildir? Kıyam bu değildir. Ama eğer bir hastalık veya buna benzer bir özürden dolayı yaparsa zaten bunun caiz olduğunu, oturarak veya yan yatarak da namaz kılabileceğini söylemiştik. Evet. Wayukrahu fi's-salati namazı keri oluyor. Iftirasu zara eyi Konunu açması hala süjüdü sevda halindeyken. O zaman yayması deme <gülüyor> iftiraş u tiraihi hala süjüdü yayması. <gülüyor> yayması ve en yemut yemut şöyle ki onları e, uzatır hmm. -arbi yere, al ar yere mal ilsaq hime bi ona yere yapıştırmakla beraber o iki elini yerde uzatır. Yani böyle ellerini tam bir şekilde şu şekilde yere koyup böyle hem uzatacak hem de ne yapacak hem de yapıştıracak da dirseklerine kadar. Tamam mı? Evet. Mu'tedil olun. Mu'tedil olun valla yapsutu ahad ahadukum sizden biriniz kolun sermesin zira eyhi zira eyhi iki kolunu imbi sa tel kelbi köpeğin sermesi gibi sermesin muttafaqun aleyh üzerinde ittifak edilmiştir ve fi hadisin akrab başka bir hadiste i attadilu i attadilu e, İhtilaz edin Fis sujudi secdede Vela yefteriş Vela yefteriş Ahadukum Sizden biri sermesin Zira'ihi iki kolunu İftiraşel Kelbi Köpeğin Yaymış olduğu gibi Biz demiştik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Diyordu ki İza secedde De' yedeyke Varfak mirfakayke Secde ettiğin zaman iki elini koy ve iki dirseğini ne yap? İki dirseğini kaldır. Normalde sünnet olan insanın iki dirseğini yerden kaldırması ve yanlarından da ne yapmasıydı? Yanlarından da uzaklaştırmasıydı, öyle mi? Burada ise Peygamber aleyhisselatü Vesselam köpeğin e, ellerini yayıp dümdüz yere koyduğu gibi secdede Müslümanların ellerini yayıp yere koymasını nehyediyor, öyle mi? Ve biraz önce de söylediğimiz gibi normalde biz namazda zaten hayvanlara benzemekten benzemekten nehyolunmuşuz. Özellikle de namaz fiillerinde hayvanlara benzemekten peygamber aleyhissalatu vesselam bizi nehyetmiş. Bu şekil köpeğin ellerini yayma şekli olduğu için veyahut da parçalayıcı hayvanların, vahşi hayvanların ellerini yayma şekli olduğu için peygamber aleyhissalatu vesselam bizi bundan nehyetmiştir. Demek elleri koyacağız, dirsekleri kaldıracağız ve yanlarımızdan da uzaklaştıracağız. Evet. Bayu krafu fi's namazda olur. <gülüyor> el abesu oyalanmak ve abes ne demek normalde abes gereksiz şey demek öyle değil mi abes demek normalde gereksiz şey demek vaykuruhu fi salati el abesu gereksiz şeyler namazda nedir namazda mükerihtir ne gibi ve huwa el ve amelu ma la faidete o oynamaktır ve kendisinde fayda olmayan ameldir biyedin, evrjelin, evlahiyetin elle, ayakla, sakalla, evthubin elbiseyle, ev gayri zareke veya bunun gibi olan, bunun dışında olan şeylerle. Vaminhu <gülüyor> yine ondandır, yani gereksiz işlerdendir. Mespul ardi min gayri hacedin. İhtiyaç olmaksızın kişinin yeri ne yapmasıdır? Kişinin yeri yere eli sürmesidir. Şimdi normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adamın birinin namazda, e, eskiden biliyorsunuz secde ederken Vesselam'ın döneminde mescidde halı yoktu, öyle mi? Mescid neydi? Topraktandı. Topraktan olduğu için de küçük küçük taşların olması, ondan sonra yağmur yağdığında bazen çamurun olması normaldi. Peygamber bazen secde ederken insanların elleriyle toprağı düzeltip ondan sonra secde ettiklerini şahit oluyor. Peygamberimiz hemen uyarıyor, diyor ki فَاِنْ كُنْتَ فَاعِيلًا fawahide eğer illa yapacaksan bir defa yap. Hani sürekli böyle elinle toprağı düzelteyim, edeyim, e gideyim ya bir kere doğru düzgün düzelt ondan sonra secdene e devam et diye. Sebebi ise bu namazdaki kuşuya nedir? Namazdaki huşuya münafidir. Çünkü huşu her ne kadar kalbi bir amel olsa da öyle değil mi kalbi amellerin zahiri organlara, zahiri organlarla yapılanların da kalbi amellere etkisinin olduğu bir kesindir. Yani namazda sürekli gözünü sağa sola oynatan, Eliyle sağıyla, soyuyla, sağ ve soluyla meşgul olan, sağını solunu kaşıyan mesela gereksiz yere önündeki toprakla uğraşan veyahut da çakıl taşlarını düzelten bir adamın kalbinde huşunun olması ne değildir? Kalbinde huşunun olması mümkün değildir. Namazda asıl matlûb olan huşu olduğu için bu tip ameller de huşuya münafi olduğu için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Peygamberimiz bunu nehy ediyor. Şimdi burada genelde iki tane şey var. iki tane yöneliş biçimi var bu konuda. Bunlardan birincisi genel işte bu klasik taassup mezhep anlayışı demiş olduğumuz e, anlayış. Yani bazı insanlar mesela namazda üç defa hareket yaparsan namazın bozulur. Örneğin bir rekatın içerisinde üç ayrı hareket yaparsan namazın bozulur. Bu nedir? Üzerinde hiçbir delil olmayan, Allah azze ve celle'nin hakkında hiçbir delil indirmediği bir iddiadır. Yani namazda üç defa hareket yaparsan namazın bozulur. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazda hareket yapmıştır. Peygamberimiz namazda gitmiştir, kapı açmıştır. Peygamberimiz namazda çocuğu, torununu taşıyarak da namaz kılmıştır. Sahabe devesi kaçınca namazda koşmuş, devesini yakalamış, gelmiş namazına devam etmiştir mesela. Bunlar hepsi sabit olan şeyler, öyle mi? Lakin bu demek değildir ki biz namaz kılarken sürekli işte hareket yapacağız, sürekli sağımızla, solumuzla oynayacağız, sürekli saçımızı, sakalımızı karıştıracağız, sürekli elbisemizi düzelteceğiz. Bu bizim namazda huşulu olmadığımızı gösterir. Çünkü bu birinci saymış olduğumuz rivayetler hepsi ihtiyaç halinde peygamberimizin ve sahabenin namazdayken hareket ettiğini gösteriyor. Öyle mi? Durduk yere değil. Ama bak bundan önce okumuş olduğumuz bütün rivayetler öyle mi? Yani gözü semaya dikmemek. Sadece önüne bakmak. Önündeki elbisedir, üzerindeki elbisedir, önündeki kumaştır vesaire. Bu tip yerlerde gözü ve insanın namazdan alıkoyacak şeylerden uzak durmak. Bunlar hepsi namazda huşuyu sağlayabilmek için ihtiyaç olmaksızın hareket yapılmaması gerektiğini gösterir. Burada tabi ikinci bir yöneliş var. Yani bu kayıtlı olan, zaruret halinde varit olmuş olan rivayetleri sanki sahabe namaz kılarken oyun oynardı şeklinde algılayıp da namaz mı kılıyor, oyun mu oynuyor, ne yaptığı belli olmayan e, insanların namaz kıldığı şekilde bu da yanlıştır, öyle mi? Ne, birilerinin getirmiş olduğu bu katı kurallar sünnete uygundur ne de birilerinin rahatlığı sünnete uygundur. İkisi de nedir? İkisi de yanlıştır. Asıl olan namazda huşudur ve huşuyu sağlamaktır. Zahiri amelleriyle Allah'ın huzurunda abesle iştigal eden insanların batınlarında huşu içerisinde olmaları ne değildir? Batınlarında huşu içerisinde olmaları mümkün değildir. O sebepten ötürü zaruret olmaksızın kişinin hareket etmemesi, vücudunu, elbisesini, saçını, sakalını karıştırmaması, buralarla uğraşmaması nedir? efdal olan şeydir. Yani iki yöneliş deney, iki yönelişle de yanlış olan iki yöneliş. Evet. Vay görülür. görülür. vade yedi eli koymaktır. Alal Kalçanın üzerine. Kalçanın üzerine koymaktır ve ya o aşka yani o yerdir o kemiklerdir ma فوق رأس kalçaların üzerinde hemen kalçaların başın üzerinde olan o çizgi o şu hemen sırtımız ile sırtımızın en altıyla kalçaların hemen üstü ikisinin arası burasıdır bu bölgeyi söylüyor bak şurası var ya tam şurası şura Şöyle zaten iktisar ne demek? Kişinin ellerini arkasına koyması şu şekilde, tamam? Yani iktisardan kast edilen şey bu. Bu ne? Ee, elin konulduğu yer, işte burası hâsire denilen yer. İşte bu ee, şeyin üstü hemen, kalçanın üstü ve sırt kemiğinin hemen tam alt kısmı, en altıyla kalçanın en üst kısmı, evet. وَذَلِكَ Çünkü tahassür <gülüyor> yine <gülüyor> bu kâfirlerin e, fiilidir. Vel ve kibirlilerin büyük e, kibirlilerin e, fiilidir. Vakat muhine ani teşbih onlara benzemekten e, ani teşbih onlara benzemekten ne yolunduk. Nehy yolundu. Fakat sebeten fil hadis hadis-i muttafik hadisinde sabit oldu yani sabit olduğu nehyu an an yusalli ya namaz kılan adam en nehyu nehi muttefakun aleyh hadiste sabit oldu neyden nehi an an yusalli kişinin namaz kılmasını nehi ne muhtasiran muhtasır olarak yani ellerini arkasına atıp ellerini arkadan tutan ee, bir şekilde kişinin namaz kılması nehyolundu. Bu, e, bunun Yahudilerin fiilleri olduğuna veya mütekebbillerin fiili olduğuna dair Ayşe annemizden bir rivayet var. Yani bu Yahudilerin fiillerindendir. Ondan dolayı yapılmaz. Yani bunu Peygamber aleyhissalâtu Vesselam nehyetmiş. En başta onu bileceğiz. Yani Peygamberimiz bir insanın namazda ellerini kalçasının üzerine atıp e, o şekilde e, namaz kılmasını aleyhissalâtu Vesselam nehyetmiştir. Bunun neyi var? Bunun iki tane illeti var. Bunlardan biri bazı alimlerin dediği gibi bu Yahudilerin ve fiillerindendir. İkincisi ise mütekkebbirlerin fiillerindendir. Yani toplumlarda mütekkebbir olan insanlar bu şekilde davranırlar. Bu ikisi de şeriatta yani iki illetin olduğu tüm fiiller şeriatta yasaklandığı için bu da ne yapılmıştır? Bu da yasaklanmıştır. Evet. Ve <gülüyor> Parmakları, Tüm parmakları çıtlatmak parmakları çıtlatmak ve onları birbirine Bir, geçirmek. Geçirme. Öyle mi? Şimdi parmakların namazda çıtlatmak meselesine gelince e, i̇bn Abbas namaz kılarken şuube yani e, selefin imamlarından i̇bn Abbas'ın da talebelerinden i̇bn Abbas'ın yanında parmaklarını çıtlatıyor namazda. Hı. Tabii İbn Abbas ona sen namazda parmaklarını mı çıtlatıyorsun diye böyle bir tepki gösteriyor. Bu göstermiş olduğu tepkiden ötürü de burada tabii iki tane şey var, iki tane şık var. Ya Peygamber aleyhissalatu Vesselam'dan böyle bir nehi gördüğü için, böyle bir nehiye şahit olduğu için şubeye böyle bir tepki göstermiştir. Veya Uta İbn Abbas bunun namazdaki Allah Azze ve Celle'te namazdaki huşuya münafi olduğuna inandığı için şovbeye tepki göstermiştir. Her ikisi de zaten nedir? Her ikisi de bir fiilin yapılmaması için yeterlidir. Ondan dolayı da alimler namazda parmakların çıtlatılmasının namazdaki huşuya ve namazdaki gerekli olan tazime münafi olduğundan ötürü mekruh olduğunu söylemişlerdir. Evet, Teşvik meselesine gelince de teşvik meselesini biz anlatmıştık öyle değil mi? Kim bize anlatacak teşvik meselesini namazda elleri birbirine geçirmek? Tamam. İşte, dedik. Dedik. Da, sistem, tamam. Geçtik. Tamam. Üçlük namaza giderken, namazı eller Bu konuda da hiç şöyle bir var. Bir peygamber Hz. namazı Bu işaretidir. O farkına varmıyor. Daha sonra peygamberi Namaz bitirirken ellerini kenetlemiş, pozisyon zayıflık var. Bir grup yani bir grup alime göre o zaman hiçbir halükarda kerahat yoktur. İnsan ellerini ne yapabilir? Ellerini birbirine kenetleyebilir. Bir grup alime göre de namazda, namaz, na, bir de demiş ki namazın içinde bu zaten kesin. Hani bunda bir problem yok namazın içindeyken elleri birbirine kenetlemenin yasak olduğuna dair. Namazı beklerken, mescitte otururken namaz için elleri kenetlemeye gelince de eğer hadisi sahih kabul edenlere göre bu nedir? Bu mekruhtur. Çünkü Peygamberimiz diyor sizden biri namazı beklediği müddetçe namazdadır. Bu da nedir? Abesle iştigal olduğu için mekruhtur. Hayır hadisi zayıf kabul edenlere göre de zaten ne yoktur? Bunda bir basis yoktur diye. Bunu hallerini anlatmıştık. Evet. Van salatu namaz kerih olur <gülüyor> fi mekanı namaz kıldığı mekanda suretlerin bulunması bulunması lima fihi min minat shubuhi bi'ad til asname insanlara benzetilmiş putlar gibi se'en eşittir kanat tis suretu mensu ve tukrahu namaz mekruh olur fi mekanin bir mekanda fihi tasawiru onda suretler olan mekanda lima fihi olduğundan dolayı onda olduğundan dolayı minnet teşebbuhü bi ibadeti'l asname putlara ibadet etmeye benzeme olduğundan ötürü suretlerin olduğu yerde namaz kılmak mekruhtur. Sevazen istersen kanati's suretu o suretler olsun mensubeten dikili olsun ev gayrı mensubetin veyahut da dikili olmasın ala sahihi sahih olan görüşe göre. Biz zaten demiştik hatırlıyorsanız bunun tafsilatını da anlatmıştır e, kabirlerin <gülüyor> resimlerin olduğu yerlerde namazın hükmüyle alakalı. Ve yukruhu inne mekruh olur en yedkhule namaza girmesi en yedkhule fi's salati namaza girmesi ve huwa muhawwishul fikri fikir yönünden fikri karışık bir şekilde namaza girmesi nedir? mekruhtur. Bi sebebi wujudi şey'in yudayiquhu onu daraltan bir şeyin olması sebebiyle fikrinin meşgul olduğu halde namaza girmesi mekruhtur. Kehtibası kişinin küçük abdestini tutması gibi avgaitin veya ta büyük abdestini tutması gibi avrihin veya ta kişinin yenlenme ihtiyacı olup da bunu tutması gibi auhalati berdin veya harrin şedidaini ya çok şiddetli soğuk veya ta çok şiddetli sıcağın olması gibi aucuin açlığın olması gibi ev ateşin, susuzluğun olması gibi mu mufritine iki çok aşırı olan açlığın ve susuzluğun varlığı gibi li'en zaalike çünkü bu yemne'ul khuşu' khuşu' men eder. Ve kaza yekrehu hakeza yine e, mekruh olur. Duhuluhu fi salati namaza girmesi ba'da huduri ta'am e, e, yemek hazır olduktan sonra yeştehihi insanın istediği canının çektiği yemek hazır olduktan sonra kişinin namaza girmesi bu da mekruh olur. Li kavlihi aleyhi salatu vesselam peygamberimizin şu sözünden ötürü Şatu la salata namaz yoktur bi hadreti taamin yemeğin hazır olmasıyla beraber ولا, ve yine namaz yoktur huwa yudafehu al iki akhbasan yani küçük abdest ve büyük abdest insanı meşgul ederken yine namaz aynı zamanda ne değildir yine namaz aynı zamanda mevcut değildir şimdi normalde peygamber aleyhissalatu vesselamın bu hadis-i şerifini alimler genel olarak ele almışlar nasıl ki demişler Peygamber vesselam, yemeğin hazır olduğu yerde namaz yoktur veyahut da insanı sıkıştıran, küçük ve büyük abdest insanı sıkıştırıyorsa namaz yoktur. Bunun sebebi nedir? Çünkü insan açken yemeğin olduğu yerde aklı yemektedir. Hakeza insan küçük ve büyük abdestini tuttuğu zaman da insan sıkışık vaziyettedir ve kafasını bir yere toplaması ne değildir? Mümkün değildir. O zaman demişe bu ve bunun manasında olan her şeyin mevcudiyeti halinde, Kişinin namaz kılması mekruhtur, susuzluk gibi, açlık gibi, kafasını çok ciddi meşgul edip halledebileceği bir meselenin varlığı gibi bunları halletmeden veya ihtiyacını gidermeden insanın namaza durması ne değildir? Namaza durması mekruhtur demişler. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam sıcağın çok şiddetlendiği yerlerde ne yapardı demiştik? ölen namazını ertelerdi. Öyle değil mi? Sıcağın çok şiddetli olduğu yerlerde öğle namazını ertelerdi. Ne zamana kadar? Ta ki hava biraz serinleyinceye kadar ikindi vakti girmeden önce Peygamber öğle namazını kılardı. Niye? Çünkü o sıcağın çok hararetli ve şiddetli olduğu zamanda namaz kılan insan kıldığı namazdan bir şey anlamayacaktır. Yani sıcak onu çok ciddi meşgul ettiği için bir şey anlamayacaktır. Bu sebepten ötürü bütün meseleleri bunun üzerine ne yapabiliriz? Kıyas edebiliriz. Yani insanı sıkıştıran, Kafasını meşgul eden, insanın canının çektiği bir şey olursa ki hadis küçük abdest, büyük abdest ve yeme nas kılmış. İnsanı tabi halletmesinin mümkün olduğu e, yerlerde insanın onu halledip de ne yapması? Namazı kılması efdal olandır. Çünkü öbür türlü ne yapacaktır? Kafası namaz boyunca bunlarla meşgul olacaktır. وَذَٰلِكَ بُوْ كُلُّهُ رِعَايَةً لِحَقِّ Allah Teala. Bunların hepsi Allah azze ve celle'nin hakkını ne yapmak içindir? Gözetmek içindir. Liyet kulul abdu fil ibadeti ta ki kul ibadete girsin bir <gülüyor> kalbin hadirin, hazır olan bir kalp ile mukbilin ala rabbihi, Rabbine yönelmiş olan bir kalp ile kul namaza girsin. Şimdi normalde e, fıkıh kitaplarında maalesef sonradan yazılan fıkıh kitaplarında özellikle yani halefin kitaplarında Olayların maddi ve zahiri boyutu ön plana çıkarılmışken, olayların manevi ve batını boyutu hep arka planda kalmıştır. Yani hükümlerin zahiri illetleri zikredilmiş, bunlar üzerinden kafa yorulmuş, bunların tafsilatı ve teferruatı e, genişçe anlatılmıştır kitaplarda. Lakin asıl ibadetlerin özü ve çekirdeği olan huşu, Allah'a Allah yönelmiş bir kalple e, yönelmek bu tip şeyler ise zikredilmemiştir. Oysa bu bu kadar lafın etrafında döndüğü ve uzatıldığı şeylerin hemen hemen hepsi aslında zahiri e, bu zahiri Allah Azze ve Celle'nin kullara bir şekil vermesi, kaide kural koyması, onları belli bir konuda zapt etmesi, bunun hepsinin sebebi nedir? Ta ki iç yani e, ubudiyeti yakalamaktır veya ibadetin özü olan kushuğu veya Allah'a yönelen ve hazır olan kalbi yakalamaktır. Bu hac içinde böyledir. Bu zekat için de böyledir, bu namaz için de böyledir, bu oruç için de böyledir. Ondan dolayı kulun bunları öğrenirken her birimizin, yani bizlerin bunları öğrenirken buraya dikkat etmesi lazım. Yani biz bunca şeyi niye yapıyoruz? Ya i̇şte namazda sağa dönme, sola dönme, kafanı meşgul etme, şunu yapma, bunu yapma, şöyle dur, dik dur, elini, şöyle bağla, şöyle kaldır vesaire. Bunların hepsinin sebebi ta ki Allah azze ve celle'nin huzurunda iç şeyi yakalayalım, iç huşuu'u İç boyun eğmeyi yakalayalım. Yani Allah zahiren bizi böyle boyun eğdiriyor bize. Zahiren bizi bir şekle sokuyor. Bunun tek bir tane sebebi vardır. Kalbin boyun eğmesini, kalbin kuşusunu, kalbin inkiyadını ne yapmaktır? Yakalamaktır. Ondan dolayı bunları öğrenirken bu gözle öğrenelim. Ki zaten şeyh ne dedi? وَذَٰلِكَ kulluhu Bunların hepsi دِعَيَةً لِحَقِّ اللّٰهِ Allah'ın hakkını gözetmek ve muhafaza etmek içindir. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلٰهِ رَبِّ